ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulü ve Muhterem kardeşlerim, çok değerli konuklar, misafirler, bizleri internet üzerinden dinleyen, seyreden kardeşlerimiz. Allah subhanahu wa taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı siz kardeşlerimin üzerine olsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve Kardeşlerim bildiğiniz üzere geçen hafta Fatiha suresinden başlamış ve dördüncü ayetle de dahil olmak üzere işlemiş idik. İnşallah Rahman bugün beşinci ayeti kereime ile bugünkü dersimize start vermiş olalım. Bada audo bile. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَع۪ينَ Bu ayet-i kerimede kalmıştık. Tabi kardeşlerim öncelikle en azından geçen haftayı da hatırlamak adına ve اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَع۪ينَ daha iyi bu terkibin içerisinde anlamak adına biraz geriye doğru alalım. Hatırlayacağınız üzere geçen hafta konuşmamın sonlarına doğru, dersimizin sonlarına doğru, terkibin neticesinde elde edilen bir formülden bahsetmiştik. Bir üçgen çizmiştik hatırlarsanız. Ki bu üçgeni de bu ayeti kerimenin terkibinden anladığımızı ısrarla söylemiştik. Bu üçgen, başka bir ifadeyle bu formül inşallah bizi kullukta başarıya ulaştıracaktı demiştik. Hatırlayacak olursak neydi o? Hani üçgenin bir ucunda ne duruyordu? Mâlik-i din. Ki diğer ucunda İyyâke ne'abudu ve iyyâke nestaîn Ve bu iki üçgen ayağının zirvesinde ise kardeşlerim Rab oturuyor idi. Yani Elhamdülillahi Rabbil alemin Alemlerin Rabbi olan Allah dedik. Kim o Allah? Ayet-i Kerime Allah Subhanahu Ta'ala kendisinden bahsediyor. Er-Rahman, Er-Rahim Maliki Yevmiddin O Allah ki din gününün maliki. O din gününün maliki olan Allah beraberinde neyi getiriyor? Biz başlıyoruz bu sefer söze. Diyoruz ki İyyâke nabudu ve iyâke nesta'in ya Rabbi Sana kulluk eder ve yardımı da ancak senden dileriz. Şimdi kardeşlerim eğer ki biz ne demiştik geçen hafta din günü sahibi olan maliki olan Allah Azza ve Celle'nin hatırda tutulması ceza günü hesap gününün zihinlerde her zaman canlı tutulması bize kulluğu hatırlatacaktır demiştik kulluğu Allah ki eğer ve lenes'elennahum ecma'ine amma kânû ya'melûn eğer ki Allah beni yaptıklarımdan ötürü hesaba çekecekse, hangi günde, din gününde bana kulluğu hatırlatıyor. Diğer üçgenin ayağına dönüp bakmama vesile oluyor. Ama burada iş bitmiyor kardeşlerim. Ve işte inanın bugün Müslümanlar olarak yaşadığımız, idrak ettiğimiz ciddi problemlerin başına da burası geliyor kulluğu hatırlatıyor olması yetmiyor. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَا اِيَّاكَ نَسْتَعِينَ alemlerin Rabbi olan ey Allah'ım ancak sana kulluk eder ve yardımı da senden dilerimin manası kulluğun içerisinin üçgenin en zirvesinde duran Allah tarafından dolduracağının beyanıdır. Kardeşlerim, biz namaza durduğumuz zaman veyahut da bu sureye başlayıp bu ayeti kerimeyle hemhal olduğumuz zaman eğer ki ben ''İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in'' diyor isem aslında iki tane yol ayrımında safımı belirlemiş oluyorum. Kula kul olmak mı? Allah azza ve Celle'ye kul olmak mı? Eğer ki bir kimse İyyâke na'budu ve iyâke nesta'în diyorsa eğer ne yapmış oluyor? Kulluğunun safını belirlemiş oluyor. Onun için eğer ki biz İyyâke na'budu ve iyâke nesta'în Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Nidasında bulunduysak, Allahu Teala Celleye böyle bir teminat verdiysek, biz iki tane yol ayırdığımızdan Allah'a kulluk olanını tercih etmişiz demektir. Kardeşlerim, takdir edersiniz ki ve hepinizin bildiği bir ayeti kerimede Zariyat suresinde Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insleri ve cinleri ancak ve ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Şimdi biz biliyoruz ki ve inanın hiçbir Müslümanın şu dünya hayatına kulluk imtihanı için gönderildiği noktasında bir sıkıntısı yoktur. Herkes ama her Müslüman Kerim kardeşlerim bu dünya hayatına Allah Azza ve Celle'ye kulluk etmek ve kulluk imtihanından başarıyla geçmek için gönderildiğini bilir. Dünyada varoluş maksadını bilir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Yine mulk Suresi'nde ayeti Celiley i celîle Tayyib'e'sinde Allah Subhanahu Subh ve Teala şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Diyor ki biz ki Allah Subhanahu ve Teala الذي خلق الموت والحياه ölümü ve hayatı lebluwakum eykum ehsenu amela sizin hanginizin daha iyi ameller işlediğini sınamak için biz ölümü ve hayatı var ettik diyor Allah. Yani bu şu yaşadığımız hayat sahasında biz Allah'a kulluk için gönderildik. Ama inanın Kerim kardeşlerim, kimsenin burayla bir problemi yok. Kulluk için gönderildiğimiz noktasında hiç kimsenin nazarında bir sıkıntı yok. Sıkıntının düğümlendiği nokta şurası kardeşlerim. Kulluğun nasıllığı ve keyfiyeti. Kim dolduracak bu kulluğun içini? Kim? Kulluk dediğimiz şey hayatımızda ve hayatımıza dair her şeyin düzenlenmesi ve tanzim edilmesi demektir. Az önce ben o iki tane yolu boşuna söylemedim kardeşlerim. Bir tercih meselesi ve bunun içinin birileri tarafından doldurma meselesi. Ve vallahi eğer sen diyorsan ki senin hayatına dair bütün meseleleri çözümleme, ve düzenleme selahiyeti sadece Allah'a ait demektir. Sen bunun altına imza atıyorsun demektir. Sen bunu haykırıyorsun demektir. Bunun başka bir izahı yok ki. Eğer ki sen duruyor ve iyâke ne'budu ve iyâke nesle'in diyorsan ama senin hayatında yani kulluk sahasında ve bunun içerisinde dolduran yer Allah değilse ben bu iyyâke na'budu ve iyyâke nista'îni nereye koyayım? Kardeşlerim, abd. Bu kelimeden türemiştir. Na'budu. Ne demek abd? Kardeşlerim. Köle demek Arapçada. Peki bir soru soracağım sizlere kardeşler. Hiç kölenin Efendisine emrettiğine şahit oldunuz mu? Var mı böyle bir vaka kardeşlerim? Yok. Abd, kölenin efendisine emrettiğini, efendisinin ne yapması gerektiğini, ne zaman gelmesi gerektiğini, hayatına dair her şeyini bu efendinin, düzenleyenin köle olduğuna hiç şahit oldunuz mu? Eğer ki köle böyle bir işe kalkışırsa, köle olmaktan çıkar, ne olur? Ya efendi olur ya da asi bir köle olur. Öyle değil mi? Kim gibi? Bilal gibi aynı. Radiyallahu anh. Öyle değil mi? Hala konuşuyoruz Bilal'leri. Ama eğer ki biz diyorsak İyyâken a'budu ve iyâken estâ'in Öyleyse biz bunun garantörünü veriyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi. Hani bu kul işte efendi köle efendi ilişkisinden hareketle lütfen anlamayın ayet-i kerimeyi ama veya benim söyleyeceklerim şunu kastediyorum. Ya Rabbi ben hayatıma dair her şeyimi senin rızayı ilahine göre yapacağım. Bu ayet-i kerimeyi söyleyen kimse bunu ifade etmiş olur. Eğer ki biz kulluğun, hani yine o formülü yine böyle canlı tutalım lütfen. Melik yevmiddin, İyyâke na'budû ve iyâke nesta'în ve Rabb dedik ya, işte buranın içerisini dolduracak olan Allah Azza ve Celle'dir. Bir kısmını Allah'tan alıp, bir kısmını beşerden alınan kulluğun, Allah azza ve celle katında hiçbir değeri yoktur. Efe tu'minun bi ba'dil kitabi ve tekfurun bi Siz kitabın bazılarını alır ve işinize gelmediği zaman da bazılarını inkar mı edersiniz. Vallahi Allah azza ve celle bu duruma gazaplanıyor kardeşlerim. Efe tu'minun bi ba'dil kitabi ve tekfurun bi ba'd. Bize soruyor Allah Bazılarını alır ve işinize gelmediği zaman bazılarını inkar mı edersiniz? Allah böyle bir kulluktan razı gelmez. Kulluğun keyfiyeti ve nasıllığını belirleyen Allah'tır. Ve işte tam buraya laiklik adına bir şeyler söylemek uygun diye düşer diye düşünüyorum. laiklik tarifi de bu değil mi? Allah Azze ve Celle'nin mülkünde Allah azza ve celle'nin söz sahibi olduğu yerde kulların hayatını düzenleme yetkisi olan Allah azza ve celle'nin elinden bu yetkinin alınması değil midir? Namazda Allah'a kulluk ve Allah'tan gelen bir kulluk ama kamu alanında Allah azza ve celle yok. O zaman ben bu İyyake na'budu ve İyyake nestaîn nasıl anlayacağım? İşte kardeşlerim Belki iyyâke na'budu sana kulluk ederiz ya Rabbi. Zaten iyyâke ile başlıyor olması Arapça kuralında mesela ke ya Rabbi. Sana ibadet ediyoruz Arapça'da olumlu bir cümledir. Yani lisan açısından fasit değildir. Ama görün ve bakın ki iyyâke na'budu. İyake'yi öne alarak biz meselede ne kadar ciddi olduğumuzu öne sürmek adına böyle bir terkip yapıyoruz. Vallahi böyle bir ayet-i kerimede böyle bir terkip kullanmış. Evet kardeşlerim. Şimdi ne dedik? Kullukta başarı elde edilmek isteniyor ise. Bir... Din günü hatırlanmalı. Allah Azze ve Celle'nin o günün malik olduğu hatırlanmalı. Bize kulluğu hatırlatmalı. Ama başarı sadece hatırlamakla gelmiyor dedik. O kulluğun nasıllığını ve keyfiyetini Allah katında başarılı olmak istiyorsak onun içine Allah dolduracak dedik. الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ Lekum د۪ينَكُمْ و اطمأنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا Allah Allah Bu ayet-i kerime Maide suresi 3. ayet. Mufessirlerin birçoğunun rivayetine göre kerim kardeşlerim bu ayet-i kerime Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesindeyken iniyor. Vallahan Allah'ın Resulü veda hutbesini bir rivayete göre devenin üzerinde veriyor. Cebrail aleyhisselam bu ayetle geldiği zaman Rivayete göre deve Ayetin ağırlığından ötürü çöküyor. Allahu akbar Niye biliyor musunuz? Ayetin uzun olduğundan değil الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ kum. Sizin dininizi ben ikmal ettim diyor Allah Ne demek? Kulluğa dair her şeyi belirleme yetkisi artık benim demek. Zaten öyleydi. Ama ben bu defteri kapatıyorum. Bu saat ve dakika itibariyle bu dini olduğu gibi yaşayacaksınız demektir. Demek ki biz bugün Allah'a kulluk mu etmek istiyoruz? Zerresinden küresine kadar her şeyin belirleyicisi Allah olmalıdır. Ki biz bu kullukta başarı elde edelim, Kerim kardeşlerim. Değerli dostlar, iş bununla da bitmiyor. Bu işin teorik kısmı. Kulluğun nasıllığını öğrendik. Allah Azza ve Celle'den alıp, Allah Azza ve Celle'nin hükümlerine göre hayatımızı düzenleyeceğimizi de öğrendik. Ama bir teşbih yapacağım kardeşlerim. Kullu ne buduyu daha iyi anlamak adına. Allah Azza Ve Celle bu dini sadece tertil edilmesi ve okunması için göndermedi. Üniversitelerde ders konusu olsun diye de göndermedi değil mi? İna anzelnä ileik al-kitāb bil-haqi l-taḥkum bīn al Allah'ın sana gösterdiği gibi ey kulum Muhammed biz bu hak üzere olan kitabı insanlığa tatbik edesin diye gönderdik. Kullukta başarı sadece Allah azza ve celle'nin ahkamını etüt etmekle elde edilmez. Çizin bunun altını. İstirham ediyorum kerim kardeşlerim. Allah azza ve celle'de veya rızayı ilahisinde başarı Kullukta başarı, ancak gönderdiği hükümlerin hayata geçmesi ve geçirilmesiyle mümkündür. Aynı reçete gibidir. Rahatsız olduğunuzu varsayın. Bir doktora gittiğinizi varsayın. Rahatsızlığınız neyse doktorun, ona istinaden bir ilaç yazdığını varsayın. Ve haftaya sizi kontrole beklesin. Gidiyorsunuz ki artık ağrıyan yeriniz iki misli ağrıyor yara çoğalmış ağrı çoğalmış acı çoğalmış ve doktor soruyor diyor ki reçeteyi kullandınız mı diyor ki doktor bey reçete diyor televizyon dolabının üzerinde duyuyor peki soruyorum şifa bulmak adına kendisine yazılan ve kullanılması gereken bir reçete eğer hayata geçirilmiyorsa o ilaçtan o reçeteden şifa beklenilebilir mi eğer ki biz kulluğun bir parçası olan amel, kulluğun en önemli hususlarından olan hayata geçirmek eğer ki biz bunları dolaplarımızdan aşağı indirmiyor ve hayatımızda ikame etmiyorsak inanın biz Allah azza ve celle'nin rızasından çok uzak yaşıyoruz demektir. Onun için kulluğu tamamlayan bu boyutunu da, hani reçete teşbihini de istirham ediyorum, unutmayalım Kerim kardeşlerim. <gülüyor> nabudu, yani kulluk bölümünü tamamladıktan sonra inşallah anlaşıldığını ümit ediyorum kardeşlerim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakan kimse Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ı şu üç noktada toplayabilir. İnanın Allah'ın Resulü'nün hayatını üç cümleyle özetleyin diye sorsalar şöyle derdim. Bir, Allah'a inanmıştır. İki, sadece O'na kul olmuştur. Üç, ve yardımı sadece O'ndan istemiştir. Var mı ilave etmek istediğiniz? İslam devleti desen kulluğun içerisine girer. Musret desen yardımın içerisine girer. Meleklere iman ise imanın içerisine girer. İşte Allah'ın Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem belki üç cümleyle en iyi bu şekilde anlatılabilir. Allah'a inanmıştır. Allah azze ve celle'ye kulluk etmiştir. Allah'ın istediği gibi kul olmuştur. Ve yardımı da ondan dilemiştir. Ve bizden de böyle olmamız isteniyor. Ve huzuruna durduğumuz zaman huzuru ilahiye, ''İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in'' diyoruz. Nasıl kullukta sadece Allah azza ve Celle yapacağımızı vaat ettiysek, garanti ettiysek, yardımı da sadece ve sadece Allah'tan istediğimizi beyan ediyoruz. Bunun manası nedir? Buyurun bunu sahabelerden anlayalım. Sahabeler kerim kardeşlerim Allah azza ve Celle'nin dini hayata hakim olsun diye ve Allah'ın mülkünde sadece Allah'ın sözü geçsin diye işkencelere maruz kaldılar mı? Kaldılar değil mi kardeşlerim? Hiç Böyle akıllara, hayallere gelmeyecek zulümlere düçar kaldılar mı? Kaldılar. Ve bunun en başında da Allah'ın Resulü gelmedi mi? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dinini taşırken sırf hayata hakim olsun diye üstlendiği davası uğrunda eziyetler görmedi mi? Hayatını ortaya koymadı mı? Buyurun Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden dinleyelim. Diyor ki: "Lekad üzitu Allah'ın davasını taşırken öyle eziyetlere maruz kaldım ki vallahi hiçbiriniz kalmamıştır. Allahu ekber. Allah'ın Resulü'nün hiç mi yardıma ihtiyacı yoktu? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hiç mi sığınacak kapıya ihtiyacı yoktu? Elinden hiçbir şey gelmiyordu. Sabran ya âli Yasir, İnne mev'idukumul janneh. Sabret ey Yasir ailesi. Senin için ben cenneti görüyorum diyordu. Yok muydu Allah'ın Resulü'nün yardıma ihtiyacı? Sahabelerin yok muydu? Bakın olduğunu Allah nasıl haber veriyor bize. Em hasibtum en tadhulul jannete. Ve lemmâ ye'tikum meselul lezîne khalav min kablikum. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الْرَسُولِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ أَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ Bakın bunu sahabeler hatta diyor ki Kur'an-ı Kerim ayet 20 diyor ki Allah'ın Resulü ve beraberindeki sahabeler onlara diyor Şiddet o kadar musallat olmuştu ki darlık, sıkıntı onlara o kadar musallat olmuştu ki zelzele onlara o kadar musallat olmuştu ki hatta ta ki yekûlel rasul vellezîne âmenû ma'ah ta ki rasûl ve beraberinde iman edenler Allah'ın yardımına zamandır dediler. Bu ayet bize neyi gösteriyor biliyor musunuz kerim kardeşlerim? Allah'ın Resulü ne çektiyse bile, sahabeler hangi sıkıntıya duçar kaldıysa bile hala şunu soruyor. Meta nasrullah? Allah'ın yardımı ne zaman? Bakın yardımı başka hiçbir yerden beklememişler. Hiç. Ve Allah azze ve celle cevap veriyor. Diyor ki ale inna nasrullahı garib. Allah'ın yardımı çok yakındır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yardımın Allah'tan olduğuna sahabelerini ikna etmek adına, onları motive etmek adına bakın sahabelere nasıl bir örnek getiriyor. Rabbim bizlere de bu örneklerden ders çıkartabilmeyi nasip etsin. Yardımı sadece Allah'tan bekleyenlerden olmayı nasip etsin. Yüzümüzü sadece Rabbi Teala'ya dönenlerden eylesin. Allah'ın Resulüne geliyor Khabab radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah biz diyor İslam davetini taşırken çok sıkıntılara duçar kalıyoruz. Diyor ki Allah'a dua et de bu iş bir bitsin. Diyor ki Allah'ın Resulü oturun. Diyor ki sizden öncekiler Allah'ın dinini taşırlarken bakın nasıl sıkıntılara duçar kalıyorlardı. Ve de sadece Allah'tan yardım bekliyorlardı. Onlar için çukur kazılıyordu. Çukur kazıldıktan sonra onların diyor başları testereyle ikiye ayrılıyordu. Ben bizzat okudum kardeşlerim. Vallahi ikiye ayrılıyor böyle değil ha. Böyle. Ve de diyor daha da yetmiyor. Tırmıklarla diyor onların etlerini kemiklerinden ayırılıyorlardı. Ama vallahi onlar bu hal üzere bile yardımı sadece Allah'tan beklediler. Ve dininden dönmediler. Diyor ki Allah'ın Resulü, öyle günler gelecek ki, sizden biriniz, sana'dan hadramauta, kendisini sadece kurt sesi rahatsız edecek, salimen, ganimen gidip dönecek. Ama diyor, vallahi Siz diyor acele ediyorsunuz. Bakın Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadisi şerifleriyle, yardımın sadece ve sadece Allah'tan istenilmesi gerektiğini sahabelerine öğretiyor. Kerim kardeşlerim biz günde beş vakit Allah Azze ve Celle'nin huzuruna durduğumuz zaman fiilen ve kavlen fiili ve sözlü olarak kulluğu ve yardımı sadece Allah Azze ve Celle'ye hasrediyoruz. Gelin bunun ardında duralım. Gelin namazlarımız bize şahitlik etsin. Aynı Ömer Muhtar gibi. Ömer Muhtar. 1911. Libya işgalinde İtalyanlar tavrumar ediyor. Ve büyük bir mücadele başlatıyor Ömer Muhtar değil mi? Rahimallah. En nihayetinde idam sehpasına getirildiğinde kendisine şu soruluyor. Diyor ki bize yardım et subhanallah bakın İslam'ın izzetine ya. İdam sehpasında muhtardan yardım istiyor. Nasıl bir yardım? Diyor ki söyle askerlerin geri çekilsin. Biz de diyor sana yardım edelim. Allah'ın vakı var. Diyor ki ultimatum ver, talimat ver askerlerin senin sözünü dinler çekilsin. İdam sehpasındaki bir adamdan böyle bir yardım istiyor. Karşılığında da diyor ki biz de sana yardım edeceğiz. Bakın nasıl bir cevap veriyor Subhanallah. Diyor ki innessebbabetelleti teşhedü fî kulli salatin enne la ilahe illallah ve enne Muhammed resulullah La mumkin an taktub kalima batila. Nahnu la nastaslim. Nan-tasir aw Diyor ki namazda an-sabbabata allati tashhad namazda her namazda la ilaha illa Muhammedun Resulullah'a şahitlik eden şu parmağım batıl adına, hakkın dışında kalan adına hiçbir şey yazmayacaktır. Nahnu lennesteslim. Biz teslim olmayız. Şimdi geliyor esas. Diyor ki, Ya Allah bize yardım eder ve muzaffer oluruz ya da ölürüz. yardımı sadece Allah'tan istemek bu olsa gerek. Hangi halde olursa olsun. Biz kardeşlerim, elhamdülillahi rabbil alamin. Yardımı Allah azza ve celle'den istiyoruz. Allah azza ve celle'ye güveniyoruz. Allah azza ve celle'ye dayanıyoruz. Niye? Diri olan sadece Allah'tır da ondan Allah diriye tevekkül edin diyor. Ona dayanın diyor. Bir beşere yüzünüzü dönmeyin diyor Allah. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي <gülüyor> Kur'an'ın beyni sayılacak bir ayeti kerime. Allahu akber. وَتَوَكَّلْ <gülüyor> <gülüyor> Ölümsüz, diri olan Allah'a güven. Ona dayan. Ona tevekkül et. Ne kadar makul sizce dayanıksız bir örümcek ağına güvenmek ve ondan yardım istemek? Öyle değil mi? Allah diyor ki ben diriyim. Bana güvenin. Ölümsüz olan da benim. Ve Allah, inanın dostlar, kardeşler, biz anlayalım diye öyle bir teşbih getirmiş ki, subhanallah, bakın kafirleri bugün maalesef, bizim özellikle başımızdaki yöneticilerin yüzlerini döndüğü o kafirleri Allah neye benzetiyor? Şimdi ben bu salonda herkese tek tek sorsam, desem ki evinizi, barkınızı, işinizi, aşınızı, en değerli şeylerinizi örümcek adın üzerine bina eder misiniz? Soruyorum, kardeşlerim eder misiniz? Bakın Allah سبحانه ve teala onları neye benzetiyor? Mesele olanlar, <gülüyor> kimi kimi kimi kimi kimi kimi Allah'tan başkasını dost edinenler ona güvenenler ondan yardım isteyenler ve yardım umanlar bakın diyor ki Allah onların diyor misali aynı örümcek evi gibidir. Ve inna evhenel buyutile beytul ankabut ve Allah ardından da bize haber veriyor. Diyor ki evlerin içerisinde en dayanıksızı örümcek evidir. Vallahi kardeşler, bizim Allah Subhanahu ve Teala'dan başka yardımcımız yok. Allah Subhanahu ve Teala'dan daha güçlü, kendisine dayanabileceğimiz bir kudret ve güç de yok. Onun için biz bunun teminatını günde beş defa veriyoruz. Çoklarca defa veriyoruz. Diyoruz ki, İyyâke na'budu ve İyyâke nista'in. Diğer bir ayet-i kerimeye geçecek olursak kardeşlerim اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمِ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّال۪ينَ Amin Mustaqim yol Taberi der ki Rahimahullah Eğrili büğürlüğü olmayan her yola mustaqim yol denir. Eğrili, bürülü olmayan tek yol ise hiç şüphesiz İslam'dır. Cerir yani taberi aynı şekilde şöyle tarif eder mustakimi tefsir ederken der ki Allah'ın hoşnut olduğu yol. Şimdi mustakim nasıl bir yol olduğunu yine ayetin terkibinden anlıyoruz. Lütfen dikkat edin. Bilmiyorum hiç bu ayet şerimeye, bu vecih ile baktınız mı, bu yönüyle değerlendirdiniz mi? Biz diyoruz ki, bakın burada dua başlıyor kardeşlerim, burada dua başlıyor. Bize nasıl dua edileceğini de Allah öğretiyor. Diyoruz ki, İhden sırat el bizi doğru yola illet. Nasıl bir yol? صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْ عَمْتَ Kendilerine nimet verdirdiklerin var ya, onların yoluna. Şimdi ben bu terkipten şunu anlıyorum kardeşlerim. Biz eğer Allah Azze ve Celle kimi nimetlendirdiyse, kimlere nimet bahşettiyse, onların yolunu takip edersek, biz doğru yola ulaşmış oluruz. Doğru mu? Kim Allah Teala'nın nimetlendirdikleri kardeşlerim. Ayet-i kerime uzun ama sadece şu kısmını almak istiyorum. En'amallahu aleyhi minen nebiyyin ve'siddiqin ve'şühada ve'salihin. Nebiler, şehitler, sıddıklar ve salihler. Şimdi kardeşlerim şunun ilk önce altını çizelim. Biz مستقيم yolda mı olmak istiyoruz? Öyleyse Allah Azza Celle'nin kendisini nimetlendirdiği ve nimetlendirdiklerin içerisinden birisi olan Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'in hayatıyla bizim hayatımız çelişmeyecek. Çok basit bitiyor bakın, bir formül. Sen Mustaqim yolda olup olmadığını mı bilmek istiyorsun? Bak Allah'ın Resulüne. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sana iki tane emanet bıraktı değil mi? Taraktu ف۪يكُمْ اَمْرَا۪ينَ فَاِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَمْ تُدِلُّوا بَعْد۪ي اَبَدًا كِتَابَ ve sünneti. Size iki şey bırakıyorum. Sarıldığınız müttecah asla sapıtmayacaksınız. Kitab Allah sünneti. Demek ki biz müstakim yolda mı olmak istiyoruz? Öyleyse Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla Bizim hayatımız muhalif olmayacak. En basit bir tüyo tabir yerindeyiz. En basit bizim sıratı mustakimde olmamızı gösterecek ve bizlere öğretecek bir yol. Şimdi bununla ilgili çoklarca örnek vermek mümkün. Ben daha doğrusu Belki eğer bunu bir cümleyle ifade edeceksem şöyle derim her zaman. Mustakim yol Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir vadide ve biz bir vadide olmayacağız kardeşlerim. Yani baktığımız zaman Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği sünnetine ve bizim hayatımıza o bir vadide biz bir vadide olmayacağız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiklerini alacağız ve nehyettiklerinden de kaçınacağız. Ki mustakim yol üzere olalım. Çünkü biz kendimiz dua ediyoruz. Allah bize öyle öğretiyor. te <gülüyor> aleyhim. Allah onları nimetlendirdi ve kendisine nimet verdiği kimseler ise onlardan bir tanesi de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için müstakim yol, Allah'ın razı olduğu yolun diğer bir adıdır kerim kardeşlerim. Bakın, sahabeler müstakim yolda olabilmek adına, yani Allah'ın razı olduğu çizgiden sapmamak adına ne kadar hassaslardı. Vallahi biz de öyle olmalıyız. Bir tane örnek vermek istiyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmakla alakalı. Eğer ki biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bugün emrettiği şeylerin çok uzağındaysak vallahi mustakim yol da bizden o kadar uzak demektir kardeşlerim. Biz mustakim yol üzere olmak istiyorsak Allah'ın resuluna itiba edeceğiz. Bir örnek vermek istiyorum. Sadece bir örnek. Abdullah İbni Huzafa radıyallahu an. Belki birçoklarınızın bildiği bir örnek. Allah'ın Resulü onu mektup götürmek üzere, götürmesi için Kisra'ya gönderir. Allah'ın Resulüne ittibadaki hassasiyete bakın lütfen. Subhanallah. İşte doğru yolda kalabilmek, Allah'ın razı olduğu istikamette olabilmek ittibadan geçer. Ve inanın öyle ya da böyle bir ittiba değil. Allah'ın razı olduğu bir ittiba hassas bir ittiba Kisra'ya mektup vermek için gider ya huzuruna ertesi gün çıkarılması istenir ve çıkıyor uzatmıyorum Kisra'nın huzuruna geldiği zaman elinde mektup Kisra koltuğunda yaverine der ki mektubu al gel bir işaret yapar Yaveri gelir mektubu almaya dikkat edin. Abdullah İbn der ki la. Vallahi vermem. Şimdi düşünün. Binlerce kilometre sadece o mektubu vermek için gidiyorsunuz. Ve sizin mektubunuz krala ulaşıyor. Daha doğrusu birisi sizin adınıza götürü verecek. Aynı odanın içerisindesiniz. Diyor ki la İnma <İnnamâ> emrani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an adafahu laka yadan bi yadin. Allahu ekber. Diyor ki vallahi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu mektubu size yadan bi yadin elden ele vermemi istedi. Wa ana la uhalif amran li sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi ben diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhalefet etmem. Allah Allah. Nasıl bir hassasiyet değil mi kardeşlerim? Allah'ın Resulü bunu ver demiş. Elden ele bizzat kendin ver demiş. Ya bir tasavvur edin o, o esnayı. Ya maksat hasıl olacak. O mektup yerine ulaşacak. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden yeden bi yedin elden ele vermesini istiyor ya. Diyor ki vallahi la ukhalifu amra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mustakim yol üzere ancak böyle kalınır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir vadide biz bir vadide kesinlikle ama kesinlikle kardeşlerim, mustakimin alameti değildir. Onun için biz istikameti de inşallah elimizden geldiği kadarıyla kardeşlerim bu şekilde anlamaya çalışalım. Son olarak kardeşlerim tabii غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا دَّال۪ينَ Gadaba uğrayanlar ve sapkınlar diye biter ayeti kerime kerime. Mufessirlerin e, cumhurunun ittifakına göre gadab, gadaba uğrayanlar Yahudilerdir. Ve sapkınlığa uğrayanlar ise Hristiyanlardır. Ve ayeti kerime dedim ya ehdina sırata mustaqim sırata aleyhim ghayri magdubi aleyhim veladdallin amin. Dua biter kardeşlerim. Son belki birkaç dakikanızı da dua konusunda yapacağım izaha ayırmanızı sizlerden istirham ediyorum. Dua önemli. Amin diyoruz değil mi? Kimimiz yüksek sesle, kimimiz tazarruan ama diyoruz. Çünkü dua önemli. İza sa'alaka ibadi anni fanni qareebun. da'wata Kullarım beni eğer senden soracak olurlarsa de ki ben onlara çok yakınım ve dua ederlerse onların dualarına da icabet ederim. Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerinde dua muhu'l ibadadır. Dua ibadet ibadetin beynidir diyor Allah'ın Resulü. Ama benim sorum şu kardeşlerim. Sizlere soruyorum. Dua eğer dua kavramı üzerine konuşacaksak dua sadece Allah azza ve celle'ye yakarıştan mı ibarettir? Daha doğrusu şöyle sorayım Allah'ın Resulü böyle mi dua etmiştir? Vallahi kardeşlerim o alemlere rahmet gönderilmiş bir peygamber olmasına rağmen Allah'ın Resulü sadece oturup dua etmemiştir. Bunun için anlatıyorum. Şunun için anlatıyorum. Bugün Müslümanlar kürede inim inim inliyor. Doğru mu? Kana ağlamayan, yani Müslümanların çile çekmediği yer yok. mazlumların tek bir adresi var, o da Müslümanlar. Ve bizler sadece bugün, tabii tenzih ederim, istisnalar kaideyi bozmaz, ama duayla iktifade ediyoruz. İktifa ediyoruz. Diyoruz ki dua edeceğiz sadece. Elimizden duadan başka bir şey gelmez. Vallahi Allah'ın Resulü, Duayı bize böyle öğretmedi kardeşlerim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da Bakın nasıl dua etmiş Allah'ın Resulü. Gidiyor. Devlet başkanı ve komutan olarak ordunun başındaki tek komutan olarak gidiyor. Okçuları yerleştiriyor. Mızrakçıları yerleştiriyor. Kılıç kalkan kullananları yerleştiriyor. aynen tepesine yerleştiriyor. Stratejik olarak Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sebeplere dair ne varsa işliyor. Ondan sonra Ebubekir Bekir radıyallahu anh'dan dinleyelim gerisini. Diyor ki çadırına bir girdi çıkmıyor. Diyor ki içeri girdim Bundan sonra yeter Artık yaptığın dua yeter ya Resulullah diyecek noktaya kadar geldim diyor. Ama Allah'ın Resulü Uhud'a varıp çadırına girip sadece duayla mı iktifa etmiş? Vallahi hayır. Tecihiz etmiş. Ordusunu donatmış. Stratejik olarak hamlelerini yapmış. Bunun Türkçesi şu sebeplere dair ne varsa sarılmış ve en sonunda Allah Azze ve Celle'den ordusunun muzaffer olması için dua etmiş. Bakın Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın çok güzel bir sözü var kardeşlerim paylaşayım. Bir kadın duanın nasıl yapılması gerektiğini öğretir nitelikte. Subhanallah. Bir kadın Hasta devesinin başına oturmuş dua ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anta onu gözlüyor. Devesi hasta kadın oturmuş dua ediyor diyor işte deveme şifa ver ya Rabbi diye. Hazreti Ömer belli bir müddet gözlemledikten sonra yanına varıyor diyor ki vadağa mad waik şeyan milal qadran. Diyor ki keşke, o kadına varıyor şunu söylüyor. Diyor ki keşke yapmış olduğunun duanın yanına diyor bir de diyor devenin yarasının üzerine diyor ilaç sürseydin. Dua, kardeşlerim belki son cümlelerim dua, sebepler alemini terk etmeyi gerekli kılmaz. Biz bugün Küfrün izale olmasını mı istiyoruz? Bugün zulmün durmasını mı istiyoruz? Bugün Müslümanlar artık zulüm görmesin mi istiyoruz? Bugün Allah Azza ve Celle'nin dini hayata hakim olsun mu istiyoruz? Vallahi bu sadece dua ile olmaz. Çünkü benim Peygamberim, benim için usve Hasene olan Peygamberim duayı böyle anlamamış. Onun için kardeşlerim biz Allah Azza Ve Celle kulluk mu yapmak istiyoruz? Allah Azza Ve Celle'nin bizi doğru yola iletmesini mi istiyoruz? Kendisine nimet verdiklerinin yolu üzerinde olmak mı istiyoruz? Sebepler aleminde devaran edeceğiz. Ve Allah Subhanahu Wa Taala bizleri e, öncelikle bana anlattıklarımla ve sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip etsin kardeşlerim. Allah Subhanehu ve Teala daha yeniden beri okuya geldiğimiz ''İhdina sıratel mustaqim'' diye dua ediyoruz. Allah bizi mustaqim üzere kılsın. Kendisinin nimetlendirdiği kulların zümrelerin üzerinde veya onların zümrelerine ilhak eylesin Allah Subhanehu ve Teala bizleri. Rıza ilahisinden ayırmasın inşallah. Önümüzdeki hafta kerim kardeşlerim Bakara suresinden başlamak üzere ben sohbetimi bu vesileyle noktalamak istiyorum. والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته